Altıncı mesele. Bu mesele, istikbal sayfesine bakar. Bu sayfede dahi dört nükte vardır. Birinci nükte. Bir insan ne kadar yüksek olursa olsun, ancak dört beş fende mütehassıs ve meleke sahibi olabilir. İkinci nükte. Bazen olur ki, iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelam, mütefâvit olur, birisinin cehline, sathîliğine, Ötekisinin ilmine meharetine delalet eder. Şöyle ki. Bir adam düşünmeden gayri muntazam bir surette söyler, ötekisi o sözün evvel ve ahirine bakar siyah kusibakını düşünür ve o sözün başka sözler ile münasebetlerini tasavvur eder ve münasip bir mevkide münbit bir yerde zer eder. İşte bu adamın şu tarzı hareketinden dereceyi ilim ve marifeti anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'in fenlerden bahsederken aldığı fezlekeler bu kabil kelamlardandır. Üçüncü nükte. Bu zamanda vesait, alat-u edevat, sanayinin tekemmülüyle çocukların oyuncakları gibi adileşmiş olan çok şeyler vardır ki eğer onlar bundan iki 3 asır evvel vücuda gelmiş olsaydılar harikalardan addedilecekti. Kezalik kelamlarda, sözlerde de zamanın tesiri vardır. Mesela bir zamanda kıymetli bir sözün başka bir zamanda kıymeti kalmaz. Binaenaleyh şu kadar uzun zamanlar, asırlar boyunca gençliğini, güzelliğini, tatlılığını, garabetini muhafaza eden Kur'an elbette ve elbette harikadır. 4. nükte. İrşadın tam ve nafi olmasının birinci şartı cemaatin istidadına göre olması lazımdır. Cemaat avamdır. Avam ise hakaykı çıplak olarak göremez ancak onlarca malum ve meâluf üslup ve elbise altında görebilirler. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim yüksek hakayıkı müteşabihât denilen teşbihler, misaller, istiareler ile tasvir edip cumhura yani avamın asın fehimlerine yakınlaştırmıştır ve keza tekemmül etmeyen avamın asın tehlikeli galatlara düşmemesi için hissî zahiriyle gördükleri ve itikad ettikleri güneş, arz gibi meselelerde icmal ve ibham etmiş ise de yine hakikatlara işareten bazı emareler, karineler vaz etmiştir. Bu nükteleri aklına koyduktan sonra şu gelen fezdekeye dikkat et. Şeriat-ı İslamiye akli burhanlar üzerine müessesdir. Bu şeriat, ulumu esasiyenin hayati noktalarını tamamiyle tazammun etmiş olan ulum ve fünundan mülahhastır. Evet, tehzib-ül ruh, riyaze-ül kalp, terbiyetül ül vicdan, tedbîr-ül cesed, ül menzil, siyaset-ül medeniye, nizamat-ül hukuk, muamelat adab-ı vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın fihristesi, şeriat-ı İslamiyedir. Ve aynı zamanda, lüzum görülen meselelerde, ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veyahut zamanın kabiliyeti olmayan noktalarda bir fezleyke ile icmal etmiştir. Yani esasları vaz etmiş, fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek fırıatı akılların meşveretine havale etmiştir. Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile şu zamanı terakkide, en medeni yerlerde en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh, alay, vicdanı insaf ile müzeyyen olan zat, bu şeriatın hakikatinin bütün zamanlarda, bilhassa eski zamanda Takati beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder. Evet, zahiren İslamiyet dairesine girmeyen düşman filozofları bile bu hakikatı tasdik etmişlerdir. Ez cümle, Amerikalı filozof Carlyle, Alman edipi şehiri Göteden Naklen, Kur'an'ın hakikatine dikkat ettikten sonra, acaba İslamiyet içinde alemi medeniyetin tekemmülü mümkün müdür diye sormuştur. Yine bu suale cevaben demiştir ki: Evet, muhakkikler şimdi o daireden istifade ediyorlar. Yine Carlyle demiştir ki: Hakayki Kur'ani'ye tulu ettiği zaman ateş gibi bütün dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkıydı. Çünkü Nasara ve Yahudilerin huratelerinden bir şey çıkmadı. İşte bu filozof Fetu bi suretin min mithlihi fe in lem tef'alu ve tef'alu ile ahir olan ayeti kerimenin mealini tasdik etmiştir. Haşiye 40 sene sonra neşr olan Risale-i Nur'da Carlyle, Goethe ve Bismarck gibi 40 meşhur filozofların tasdikleri beyan edilmiş, inşallah bu kitabın zeylinde dahi yazılacak. Sual: Gerek Kur'an-ı Kerim olsun, gerek tefsiri olan hadisi i şerif olsun, her fenden, her ilimden birer fezleke almışlardır. Bir kitap veya bir şahsın yalnız fezlekeleri ihata etmekle harika olması lazım gelmez. Bir şahıs pek çok fezlekeleri ihata edebilir. Cevap: Bahsettiğimiz fezleke Selleme Hussemlan fezlekeler değildir. Ancak hüsnü isabetle münasip bir mevkide ve münbit bir yerde işitilmemiş çok işaretleri tazammun etmekle istimal ve zer edilen fezlekelerdir. Kur'an veya hadisin aldıkları fezlekeler, bu kabil fezlekelerdir. Bu kabil fezlekeler, tam bir meleke ve ıttılıdan sonra hasıl olabilir ki her bir fezleke, hazı olan fen veya ilmin hükmünde olur. Bu ise bir şahısta olamaz. Aziz arkadaş. Bu meselelerde yazılan muhakemelerin neticesi olarak şu gelen kaideleri de koynuna koy sana lazım olur. 1 bir şahıs, çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz. İki, iki şahıstan sudur eden bir söz, istidatlarına göre tefâbüt eder, yani birisine göre altın, ötekisine nazaran kömür kıymetinde olur. Üç, fünun, fikirlerin birleşmesinden hasıl olup, zamanın geçmesiyle tekâmül eder. Dört, eski zamanda nazarî olup, bu zamanda bedihi olmuş olan çok meseleler vardır. Beş, zaman-ı mazi, bu zamana kıyas edilemez. Aralarında çok fark vardır. Altı, sahra ve çöl adamları, basit ve saf insanlar olduğundan, medenilerin medeniyet perdesi altında gizleyebildikleri hile ve desiseleri bilmezler ve gizleyemezler. Her işleri merdanedir, kalpleri ve lisanları birdir. Yedi, çok ilim ve fenler vardır ki, adetlerin telkiniyle, Vukuatın talimiyle ve zamanla muhitin yardımıyla husule gelirler. 8. Beşerin nazarı istikbale nüfuz edemez, hususi keyfiyat ve ahvali göremez. 9. Beşer için bir ömrü tabiî olduğu gibi, yaptığı kanunlar için de bir ömrü tabiî vardır. Onun nihayeti olduğu gibi, bunun da nihayeti vardır. 10. İnsanların sıfatlarında, tabiatlarında, ahvalinde zaman ve mekanın çok tesiri vardır. 11. Eski zamanlarda harika addedilen çok şeyler vardır ki, mebadi ve vesaitin tekamülüyle adi şeyler hükmüne geçmişlerdir. 12. Defaten bir fennin icadına ve ikmal edilmesine bir zekâye harika olsa bile muktedir olamaz. O fen ancak çocuk gibi tedricen kemale erer. Aziz kardeşim bu kaideleri birer birer sayıp kafana koyduktan sonra zamanın hayal ve hülyalarından muhitin evham ve hurafelerinden tecerrüt et çıplak ol bu asrın sahilinden dal ceziratül arab yarımadasına çık o yarımadanın mahsulatından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir fikirlerini başına tak pek geniş olan o saraya bak göreceksin ki bir insan tek başına ne mu'ini var ve ne yardım edeni. Ne saltanatı var ve ne definesi, meydana çıkmış. Bütün dünyaya karşı mübareze ediyor ve umum insanlara hücum etmeye hazırlanmıştır. Ve omuzlarına kürey arzdan daha büyük bir hakikat almıştır. Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki libasa benzemiyor, cilt ve deri gibi yapışık olup istidad-ı beşerin inkişafı nisbetinde tevessü ve inkişaf etmekle Saadet idareini intaç ve nev'i beşerin ahvalini tanzim eder. O şeriatın kanunları, kaideleri nereden gelmiş ve nereye kadar devam eder gider diye sorulduğu zaman yine o şeriat lisanı icazî ile cevaben diyecektir ki biz kelamı ezeli'den ayrıldık, nev'i beşerin fikriyle beraber ebede kadar devam edip gideceğiz. Fakat nevi beşer dünyadan katı alaka ettikten sonra biz de sureten Teklif cihetiyle insanlardan ayrılacağız. Fakat maneviyatımız ve esrarımızla Nev-i beşerin arkadaşlığına devam edip, onların ruhlarını gıdalandırarak onlara delil olmaktan ayrılmayacağız. Ey arkadaş, bu gördüğün garip acip sayfenin baştan nihayete kadar ihtiva ettiği haller, inkılaplar, vaziyetler, fe'tu bi suratin mimtilihdeki emri taciziyi Nev-i beşere tekrar tekrar ilan ediyorlar. Aziz kardeşim, bir kapı daha açıldı, oraya bakalım. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِنْ مَا نَزَّلْنَا İlâ olan ayet i kerimenin işaret ettiği gibi, cemaatin istidadına göre irşadın yapılması lüzumundan ve şari'in cumhuru irşad etmekte takip ettiği maksattan gafletleri ve cehilleri dolayısıyla bazı insanlar, Kur'an hakkında çok şek ve şüphelere maruz kalmışlardır. O şek ve şüphelerin menşe'i üç emirdir. 1- Diyorlar ki, Kur'an'da müteşabihat ve müşkilat denilen, hakiki manaları anlaşılmayan bazı şeylerin bulunması, icazına münafidir. Zira Kur'an'ın icazı, belagat üzerine müessestir. Belagat da, ancak ifadenin zuhur ve vuzuhuna mebnidir. 2- Diyorlar ki, yaratılışa ait meseleler, mübhem ve mutlak bırakılmıştır. Ve keza, kainata dair fünundan pek az bahsedilmiştir. Bu ise talim ve irşat mesleğine münafidir. 3 Diyorlar ki Kur'an'ın bazı ayetleri zahiren akli delillere muhaliftir. Bundan o ayetlerin hilafı vakı oldukları zihne geliyor. Bu ise Kur'an'ın sıdkına muhaliftir. O heriflerin zuğumlarınca, Kur'an'a bir nakîse ve şek ve şüphelere sebep addettikleri şu üç emir Kur'an-ı Kerim'e bir nakîse teşkil etmez. Ancak Kur'an'ın icazını bir kat daha ispat etmeye ve irşat hususunda Kur'an'ın en beli bir ifadeyle en yüksek bir üslubu ihtiyar etmesine sadık şahit ve katî delildir. Demek kabahat onların fehimlerindedir, haşa Kur'an-kerimde değildir. Evet, وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّكِيمِ Şairin dediği gibi fehimlere hasta olduğundan Sağlam sözleri tayip ediyorlar veya ayı gibi elleri üzüm salkımına yetişemediğinden ekşidir diyorlar. Bunların da fehimleri Kur'an'ın o yüksek icazına yetişemediğinden tayip ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de müteşabihat vardır dedikleri birinci şüphelerine cevap Evet, Kur'an-ı Kerim umumî bir muallim ve bir mürşittir. Halkay dersinde oturan nev'i beşerdir. Nev'i beşerin ekserisi avamdır. Mürşidin nazarında ekal eksere tabidir. Yani umumî irşadını ekallin hatırı için tahsis edemez. Mahaza avama yapılan konuşmalardan havas hisselerini alırlar. Aksal avam yüksek konuşmaları anlayamadığından mahrum kalır. Ve keza avamın az ülfet ettikleri üsluplardan ve ifadelerin çeşitlerinden ve daima hayallerinde bulunan elfaz, ma'anî ve ibarelerden fikirlerini ayıramadıklarından, çıplak hakikatları ve akliyyatı fehmedemezler. Ancak o yüksek hakaikın, onların ülfet ettikleri ifadelerle anlatılması lazımdır. Fakat Kur'an'ın böyle ifadelerinin hakikat olduğuna itikat etmemelidirler ki, cismiyet ve cihetiyet gibi muhal şeylere zâhib olmasınlar. Ancak o gibi ifadelere, hakaike geçmek için bir vesile nazarıyla bakılmalıdır. Mesela Cenabı Hakk'ın kainatta olan tasarrufunun keyfiyeti ancak bir sultanın tahtı saltanatında yaptığı tasarrufla tasvir edilebilir. Buna binaendir ki innallahe alel arşis sevada kinaye tariki iktiyar edilmiştir. Hissiyatı bu merkezde olan avam yapılan irşatlarda belagat ve irşadın iktizasınca avamın fehimlerine müraat hissiyatına ihtiram, fikirlerine ve akıllarına göre yürümek lazımdır. Nasıl ki bir çocukla konuşan kendisini çocuklaştırır ve çocuklar gibi çatpat ederek konuşur ki çocuk anlayabilsin, avamın asın fehimlerine göre ifade edilen Kur'an-ı Kerim'in ince hakikatları ettenezulatül ilahiyyetü ile ukulil beşer ile anılmaktadır. Yani İnsanların fehimlerine göre, Cenab-ı Hakk'ın hitabatında yaptığı bu tenezzülât ilahiye, ilahiyye, insanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için ilahi bir okşamadır. Bunun için, müteşabihat denilen kuran ı Kerim'in üslupları, hakikatlara geçmek için ve en derin incelikleri görmek için, avamın ı gözüne bir dürbîn veya numaralı birer gözlüktür. Bu sırra binaendir ki, bu lega, Büyük bir ölçüde ince hakikatları tasavvur ve dağınık manaları tasvir ve ifade için istiare ve teşbihlere müracaat ediyorlar. Müteşâbihat dahi ince ve müşkil istiarelerin bir kısmıdır. Zira müteşabihat, ince hakikatlara suretlerdir. Kur'an'da müşkilat vardır dedikleri birinci şüphenin ikinci kısmına cevap. İşgal dedikleri şey, ya üslubun pek yüksek ve muhtasar olmasıyla, mananın çok derin ve inceliğinden ileri gelir? Kur'an'ın müşkilatı bu kabildendir. Veya ibarede karışık ve düğümlü noktaların bulunmasından neşet eder. Kur'an-ı Kerim, bu kısım müşkilattan müberrâ ve münezzehtir. Acaba, cumhurun zihninden uzak ve pek derin hakikatları, kolay ve kısa bir suretle avam-ı feimlerine fehimlerine yakınlaştırmak, Aynı belagat değil midir? Belagat muktezai hali müraaddan ibaret değil midir? Hey gözlerin kör olsun herif. Yaratılışta ve maddiyata dair meselelerde Kur'an müphem geçmiştir dedikleri ikinci şüphelerine cevap şöyle ki